ile ilgili, ne? Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Haricden Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Yazın ve önümüzdeki sezon takip edebileceğiniz uluslararası sanat etkinliklerinden bir haber turuyla karşınızdayım. Ara ara bunu yapıyorum Hariciden Sanat Programı kapsamında sizleri haberdar edebilmek adına. Bunun dışında Hariciden Sanat Programı'nın arşiv kayıtlarını hem Açık Radyo'nun web sitesinden Pazartesleri 16:30'da Türkiye saatiyle yayınlanan bu programı hem internet radyosu gibi Açık Radyo'nun web sitesinden dinleyebilirsiniz, hem de kaçırdığınız programları podcast formatında. Açık Radyo'nun kendi kayıt arşivinden hatta mobil aplikasyonu da var. Oradan takip etmeniz mümkün. Keza Spotify gibi farklı mecralarda da bu kayıtları yakalamak mümkün. Geçtiğimiz birkaç programı hatırlatmak gerekirse. Sanatçı Nilbar Güreşle İsviçre'de aldığı özel resim ödüllü yine oradaki müzede yayınlanan Çok dilli kataloğu ve kitabı ve kişisel sergisi hakkında bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Barış Karamuço ile ise Kosova'da Prizren merkezli, üçüncüsü düzenlenen Otostrada Biennale ve Kosova'da yürüttükleri bu ekibin ortaya koymaya çalıştığı Daimi Sanat Üretim ve Eğitim Merkezi üzerine bir söyleşi yapmıştım. E, bu tarz değerlendirme programları ya da söyleşi programları da yapmaktayım. Bugünkü ilk haberim Türkiye'den başlayan ama Manchester'a uzanacak bir yolculuk öyküsü. Küçük Amal'ın Antep'ten başlayan, Gaziantep'ten başlayan ve Manchester'a Birleşik Krallığa uzanacak yolculuğu hakkında konuşmak istiyorum. Görsel sanatlarla nasıl bir bağlantısı var diye sorabilirsiniz. E, oldukça bağlantısı var elbette. Küçük Amal Kim 9 yaşındaki Suriyeli bir mülteci çocuğu simgeliyor. Aslında 3,5 metre yüksekliğinde bir kukla. Bu kukla hareket ettiriliyor ve bu kuklanın yolculuğunu değerlendiren yürüyüş, The Walk İngilizcesi adlı bir proje var. Bu projenin Türkiye rotası şu anda devam etmekte. E hakikaten Türkiye'de belli bir yerden bir rota çizerek geçmekte. Yerel ortakların yoğun bir biçimde katılımıyla. Bunun için gerçekleştiren bir basın toplantısı da oldu. 27 Temmuz, çok yakın bir tarihte bu program yayınlanmadan önce Gaziantep'ten başladı rotasına. Pek çok Suriyeli e, mültecinin, e, sığınmacının yaptığı gibi belki de rotadaki diğer duraklar bunlar şu hali devam ediyor. Örneğin Adana'ya gitti ben bu programı yaparken onu biliyorum. Ama Gaziantep üzerinden Adana, Tarsus, Mersin, Konya'nın Bozkır, Antalya, Denizli'nin Pamukkale, Denizli Merkez, Selçuk, İzmir, Urla'nın e üzerinden 8 Ağustos'ta Çeşme'de Türkiye rotası sona erecek. Takdir edersiniz ki bu ölçekteki bir proje için yol boyunca pek çok ev sahibi, proje ortak kurum, görsel sanatçı, başka alanlardan sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek kültür sanat etkinlikleri ve buluşmalar hayata geçecek. Bu The Walk projesinin sanat direktörlüğünü Amir Nizar Zuabi üstleniyor. Projenin Türkiye'deki yapımcıları arasında İKSV ve Genel müdür yardımcısı özel kişişim Güler, oymak aktif. Eskiden Hollanda Kültür Ateşerinde çalıştığını bildiğimiz, kültür için alandaki faaliyetlerini bildiğimiz bir süredir İzmir'e yerleşmiş olan Recep Tuna bir kültür yöneticisi o aktif. Türkiye'de proje ortaklarına örnek vermem gerekirse bu vesileyle sığınmacılar ve göçmenlerle dayanışma derneği çok aktif olarak var. Kültür elçileri diyebileceğim, Türkiye'de kültür elçileri diyebileceğim iki isimde e, oyuncular Bergüzer Korel ve Halit Ergenç biraz yüzü e, olmuşlar bu projenin. Proje gezici bir sanat ve umut festivali olarak tarif ediliyor. Yapımcılığı e, Britanya kökenli bir tiyatro topluluğu olan Good Chance Tiyatrosu ve dünyanın önünde gelen kukla topluluklarından Warhols. ...savaş atının yaratıcıları... Spring Kukla Kumpanyası... ...işbirliğinde organize ediliyor. E, gezici tamamen... E, ...Türkiye yapımcılarından... ...zaten bahsettim. Türkiye'deki rotasını da... ...size çizmiş oldum. Çeşme'ye kadar... ...uzanacak 8 Ağustos'ta... ...orada tamamlanacak dedim. Ama programın girizgahında da... ...Manchester'e uzanacağından bahsetmiştim. Çünkü... 3 Kasım 2021 tarihine kadar tam 8 ülke sınırını aşarak pek çok mültecinin sığınmacını yapmak zorunda kaldığı gibi Türkiye üzerinden başlayarak toplam 8 bin kilometre yol katetmesi bekleniyor. Bu 3,5 metre yüksekliğindeki e, Suriyeli e, 9 yaşındaki mülteci çocuğu simgeleyen kuklanın nerelere uğrayacak bu rota üzerinde? Çeşmeden Yunanistan'a geçecek Oradan İtalya'ya, Fransa'ya, Fransa'dan İsviçre'ye, İsviçre'den Almanya ve Belçika'nın ardından Birleşik Krallık'ta bahsettiğim gibi Manchester'da son bulacak. Ailelerinden, memleketlerinden edilen, ayrılmak durumunda kalan, yersiz yurttsızlaştırılan milyonlarca mültecinin özellikle de çocuğun simgesi haline gelen bir kukla küçük amal. Ve geçiciyi pek çok işte köy, kasaba, kent merkezinde e, tamamen kamuya açık, irili ufaklı kültür sanat etkinlikleriyle buluşacak, karşılaşacak, öyle karşılanacak diyebiliriz. Uluslararası diğer proje ortakları arasında önemli sanat kurumları kuruluşları var çünkü 250'nin üzerinde... Bu 8 bin kilometrelik rotada e, proje ortağı kurum var. Hepsi de görsel sanatlar alanından değil bunların. Maxi gibi Roma'nın e, Güncel Sanat Müzesi e, Sanat Kurumu ya da Bozar gibi Güzel Sanatlar Merkezi gibi kurumlar varken... ...Uluslararası Manchester Festivali, National Theatre, Shakespeare's Globe, Royal Opera House, Southbank Centre, Piccolo Teatro di Milano gibi kurumlar da var. Daha performans, tiyatro ve müzik odaklı kültür kurumları da var. Sivil toplum kuruluşları da var. Özellikle göç, göçmenlik, mülteci hakları üzerine çalışan tabii ki projeler. Bu küçük amalın yolculuğunu sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Lütfen araştırın. Çevrimiçi çeşitli projeler de var. Kendi belki Türkiye'de özellikle yaşadığınız yerlerden geçmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla sıcağı sıcağına bu bilgiyi paylaşmak istedim. Türkiye'de Bergüzel Koral ve Halit Ergen için e, Türkiye elçisi olarak e, seyahatlerde bu destansı adeta yolculuk boyunca küçük Amanın yanında manevi bir biçimde yer söyledim. Yurt ise örneğin üstad e, sanatçı Aniş Kapoor gibi isimler de var ya da başka alanlardan Jude Law e, gibi bir oyuncu isim de keza E, marka yüzü olabiliyor bu projenin yüzü olabiliyor ve başka sanatçılar da projeye katkıda bulunuyorlar özellikle bunu söylemem lazım Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli sanatçı DJ'lik de yapar yeni medya sanatçısı müzikte de iştigal eden Ali Mahmut Demirel'in ışık ve projeksiyon yerleştirmesiyle Gaziantep'te karşılaşıyor. Ellerinde ışıklarla kendisine yolu gösteren aileler ve çocukların arasından ilerleyerek yolculuğuna başlıyor küçük Amal. Nefes Müzik Okulu Orkestrasının açık hava konseri, Karan Vakfının bir hazırladığı bir yolculuk balisini testim alıyor. Çocuk orkestrasının katılımıyla düzenlenecek mutfak ve masal atölyelerine katılıyor. Adana'da taş köprüde yürüyor. Tarsus'ta Sempol Kilisesi ve Ulu Cami'yi ziyaret ediyor. Mersin şehir mezarlığında Özgecan Aslan'ın mezarına çiçek bırakıyor. Türkiye'nin en eski göçebe topluluklarının yaşadığı Konya'daki Bozkır, Sarı Keçililer yörükleriyle tanışıyor. Antalya'da açık hava film gösterimine katılıp Pamukkale'de tanışıyor. Travertenlerden yürürken Denizli'de Kale içi çarşıda düzenlenen fotoğraf sergisinde yer alıyor. Selçuk'ta kent merkezinde yine çocuklarla buluşup akabinde Efes Antik Kenti'nde görünürlük kazandıktan sonra geçtiğimiz programlarda da çeşitli meslelerde andığım İzmir'deki K2 Güncel Sanat Merkezi'nin de kurucusu olan Ayşegül Kurte'nin kurucularından olduğu Urla'daki doğanın içindeki K2 Urla nefes alanından Geçiyor ee, İzmir'de Uluslararası İzmir kukla günlerinin mülteci çocuklarla düzenleyeceği kukla atölyesinde üretilen 6 farklı kuklayla ile karşılaşıyor onlarla buluşuyor program kapsamında konak meydanında zeybek dansını öğreniyor ve 7 Ağustos Cumartesi gününü Kültür Park'taki açık hava konserlerini izleyerek İzmirli çocuklarla mültecilerle oyunlar oynayarak Geçiriyor. Bu bir kukla tabii tekrar tekrar almak istiyorum sanki gerçek bir kişiymiş gibi bahsediyorum ama bir canlandırma söz konusu. 8 Ağustos'ta ise Türkiye'deki son gününde Çeşme'de tekneye bineceği sağlık plajında e, deniz kenarına uzanan ayakkabılardan oluşan bir patika ile karşılaşması bekleniyor. Mülteci krizi süresince şehirden yolu geçenleri ve karşı kıyıya geçerken, Akdeniz'de, Ege'de hayatını kaybedenleri temsil eden bir sanat yerleştirmesi bu, bir görsel sanatlar installasyonu. Bu programın etrafında eğitim programları da düzenleniyor. Bu materyaller Walk with Amal amal ile yürüyüş gibi düşünelim nokta.org adresinden bu bilgilerin hepsine ulaşmalıyız mümkün yoksa İKS web sitesinde size tavsiye edebilirim ya da sosyal medya hesaplarını amalın ee, bir eee Kapsamlı bir program ve çok sayıda proje ortağı var. Örneğin yine Ege bölgesinde ön planlı çıkan sanatçı inisiyatiflerinden Bal Connection ya da Sarı Deniz Altı Sanat İnisiyatifi de program ortaklar arasında ya da İzmir'in yine bağımsız sanat kolektiflerinden Darağaç Karantina hep proje ortakları arasında görünüyor. İstanbul'da Kezda Beşiktaş Kültür Merkezi Nefes Kültür Sanat Derneği Karan Vakfı Tarsus'da Kent Konseyi Mersin'de Kültürhane hep bağımsız sanat inisiyatiflerinin bu projeye ev sahipliği yaptığını amalı ağırlamak için katkıda bulunduğunu görüyoruz ama yerel bağlamda da Büyükşehir Belediyeleri, Yerel Belediyeler, Valilikler, İlk Kültür Turizm Müdürlükleri e, gibi çeşitli kamu e, sektöründen de desteklerin işin içine girdiğini söylemek lazım. Son olarak hatırlatmak gerekirse 27 Temmuz'dan Antep'ten başlayan tıpkı gerçek bir mülteciymiş gibi bu 3,5 metre boyundaki küçük Amal'ın 9 yaşında Suriyeli bir mülteciyi mülteci çocuğu temsil eden bu kuklanın 8 Ağustos'a kadar Türkiye'de olduğunu çeşmeden çıkacağı yolla Yunanistan'dan başlayarak Manchester'a, Birleşik Krallığa kadar çeşitli kültür, sanat, eğitim, görsel sanatlar, performans, kukla gösterileri gibi projelerle ulaşacağını buradan uygulamak isterim. Bu proje zamanlama bakımından duyurmasam olmayacak. Mutlaka paylaşmak istediğim toplumsal e, sorumluluk açısından da gündem yaratmak açısından da çok e, önem e, verdiğim bir proje olduğu için özellikle size gündeme getirmek istedim. E, önümüzde programın ikinci yarısında kalan süremde biraz önümüzdeki dönemde görebileceğiniz e, fuarlardan haberler e, paylaşmak istiyorum sizinle. Hemen ona geçmek istiyorum. Pandeminin biraz hafiflemesiyle şu anda tekrar tehlike tabii çok yükseldi ama hafiflediğini düşündüğümüz bir dönemde uluslararası sanat fuarları son Bir, iki sezondur. Bütün programları neredeyse çevrim içine taşımışlarken tekrar mekanlarını açarak, fuar alanlarını e, açarak tekrar sergiler, fuarlar düzenlemeye başladılar. Tekrar tarihleri ilan ettiler. En azından şu anda mevcut olan tarihleri tekrar sizinle paylaşabiliriz. Öncelikle Temmuz ayında Arturo Terdam ve Arco Madrid. Geçen hemen pandemiden önce benim de e, gitme fırsatı bulduğum Mart 2000'den 19'da e, gitme fırsatı, e, pardon Mart 2020'de e, gitme fırsatı buldum. Arco Madrid gerçekleşti. Bundan bahsedebiliriz. Arco Madrid oldukça ses getirdi. E, son edisyonu hemen pandemiden önce yani 2020'nin Mart ayının ilk günlerinde olmuştu. Ben de orada dedim. Çok da ses getiren e, bir projeydi. Akabinde Arco Madrid'in düzenlendiği büyük fuar, expo alanı önce... Karantina Hastanesi'ne sonra aşı merkezine dönüştürüldü. Şimdi ise 7 Temmuz'da başlayan bir ön izleme ile 11 Temmuz'a kadar Arco Madrid gerçekleştirdi. Pek çok programı elbette çevrim içi olarak da takip edilebildi İspanya'daki bu fuarın. Hollanda'da ise bir başka fuar karşımızdaydı. Yine Temmuz'un ilk günlerinde 1-4 Temmuz arasında Rotterdam'da Art Rotterdam düzenlendi. Bu da oldukça iyi tepkiler aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Temmuz sonu Ağustos'un ilk günlerinde hemen içinde bulunduğumuz günlerde tamamlanan bir LA Art Show, Los Angeles Art Show hayata geçti. Bunlar yaz sıcaklarına hani normalde yaz aylarının çok da güncel sanat açısından... E Ara dönem olarak görüldüğü bir zamanda gerçekleştirdiği için anmış oldum onları. Ama önümüzdeki dönem bizi bekleyen neler var diye soracak olursanız, Güney Fransa'da bir hareketlilik söz konusu. Öncelikle Aral'da Temmuz ayında uzun yıllardır beklenen, arkasında Maya Hoffman'ın olduğu Luma Foundation'ın, Luma Vakfı'nın Frank Gehry'e, Star mimara pek çok başka müzede de imzası olan hatta yaptığı müze binalarıyla o kentin alameti farikasına o binayı dönüştüren e, Frank Gehry imzalı yeni binası e, açıldı. Bu da Temmuz ayında çok büyük etkinlikler, büyük katılımlarla özellikle uluslararası sanat çevrelerinden de sanatçı, küratör, müze direktörü, koleksiyoncu gibi isimlerin katılımlarıyla oldu. Hemen e, Fransa'nın güneyindeki... E, Van Gogh'la da anılan, Picasso'nun da geçtiği pek çok dönemin sanatçılarının sanatçılarında uğrak noktası olan Arl'da oldu bu. Arl'a farklı bir enerji getirdiği söylenebilir. Arl'a ise her yıl... Çok uzun yıllardan beri 1970'ten beri asıl hareket getiren bir başka organizasyon var. Halen hazırda sürmekte. Onu anmak istiyorum. Run contre darl yani al karşılaşmaları olarak ifade edebilirim. Ben de herhalde pandemi öncesinde son 10-15 yılda bütün edisyonlarını takip etmeye çalıştım. Fotoğraf alanında bir yaz fotoğraf festivali diyebiliriz. Özellikle belgesel fotoğraf alanında ön plana çıkmışken giderek sanat alanına da çok kaydı ve fotoğraf alanındaki uluslararası en önemli festivaller içinde bekli. Bir numarada sayılabilecek bir festival. Bu geçtiğimiz yıl Pandemi tabii ki ona da biraz darbe vurmuştu. Keza Marsilya'da düzenlenen hemen komştu, Büyük Büyükkent Marsilya'da düzenlenen Manifesta Avrupa Gezici Biyeneli'ne de biraz darbe vurmuştu pandemi. Her ikisi de çok fazla ses getirip çok da istedikleri ölçekte festivallerini, Biyenellerini hayata geçirme fırsatı bulamamışlardı. Ama bu yıl biraz daha farklı e, diyebiliriz. Dolayısıyla Rancont Darn bir fuar olmasa da daha ziyade bir... Fotoğraf festivali olsa da güncel sanatla fotoğraf alanında çok esnek biçimde hareket eden nitelikli hem Fransa'nın hem de dünyanın önde gelen e, sanat etkinliklerinden. E tabi Luma Vakfı'nın yeni mekanda açılması, Rancont Darlı'nın da 4 Temmuz itibariyle başlamasıyla açılış haftasını da özellikle yoğunluğu düşünecek olursak Arda büyük bir hareketlilik olduğunu söylemek yanlış olmaz. E, buradan duyurulmuş olalım 26 evle kadar Rancon Darl devam ediyor benim de çeşitli konuklarla ya da kendim gittiğim zaman size hep aktardığım bir festivaldi Arl Ranconle La rencontre de öyle fotoğrafi, fotoğraf karşılaşmaları, fotoğraf buluşmaları diye Türkçe Türkçeleştirebilirim. Fransa'nın güneyindeki bu ağal kentinde. Türkiye'den bu kez katılımcılar arasında Aykan Safoğlu'nu da görüyoruz. Ona da buradan selamlarımı iletmiş olayım. Daha önce Berlin-Bienneli'ne katıldığı projesinden de size Berlin-Bienneli'ni anlatırken bahsetme fırsatı bulmuştum. Bu kez. Türkiye kökenli The Peel Gallery'ın temsiliyle özel fotoğraf ödülü bölümlerinden birinde, pre-dequiverte yani keşif ödülü olarak adlandırabileceğim bir bölümde Aykan Safoğlu çalışmalarıyla yer alıyor. Bu uluslararası sergi kapsamında, bu ödül sergisi kapsamında o da kendine bir yer buluyor. Onun dışında Arl'ın hem eski endüstriyel hem tarihi kilise gibi mekanlarında hem kamusal alanlarında fotoğraflarında Fotoğraf ve fotoğraf kitapçılığı, fotoğraf eleştirisi, fotoğraf yayıncılığı, fotoğraf sergilemesi alanında pek çok konuşma, gösterim, sergi, buluşma... İmza günü söz konusu 26 evle kadar arlayonuzu düşerseniz düşürürseniz bunların hepsini görmeniz mümkün. E belki buna bir vesile de Marsilya evet geçtiğimiz yıl manifestayı ağırladığı için gitmek için belki daha da cazip bir dönemdi ama pandeminin etkileri nedeniyle pek çok kişi için Marsilya'daki Avrupa Bienali'ni deneyimlemek mümkün olmadı. Bir sonraki edisyonu da Kosova'da, Pristina'da olacak manifestanın. Ama e, Marsilya'da her yıl düzenlenen önemli bir e, fuar var. Geçtiğimiz yıllarda e, Öktem Aykut Galeri de buraya katılmıştı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'den başka galeriler de katılmış olabilir ama Artorama Marsilya'da önde gelen Güney Fransa'nın önde gelen sanat fuarı özellikle genç e, sanat galerilerine yönelik de bir fuar olduğunu söylemek mümkün. Bu yıl 27 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek e, gibi gözüküyor. Bunu da mutlaka hem Marsilya'dan Arla geçmekte kolay ve ikisi birleştirilerek de e, bakılabilir. Güney Fransa'ya gitme imkanı olanlar için buradan Arta Roma'yı tabii ki e, duyurmak lazım. Sürecinde biraz uz uzun tutmuşlar. Çünkü fuarın ötesinde bir buluşma işbirliği bu ve Marsilya'nın benim de 2010 yılında sergi yapma, rezilans programları yürütme fırsatı bulduğum eski endüstriyel bölgesi La Frisch-Lebel Dömen'in dönüştürülmesiyle ortaya çıkartılan e, mekanında yapılıyor. La Cartonnerie, eski karton üretilen e, bu endüstriyel bölgelerin hepsi tamamen bir kültür saat kompleksine dönüştürülmüş durumda. E burada 27 Ağustos'tan 12 Eylül'e kadar Marsilya'daki Artorama'yı gezmenizin, Mümkün olduğunu söyleyeyim. E, Fransa'dan e, devam ediyoruz e, Eylül-Ağustos e, Eylül dönemine geldiğimize göre e, Paris'te de buradan yolunuzu düşürecek olursanız 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında da Art Paris, Art Paris fuarı var. Fransa'da aynı zamanda bunu da görmek eş zamanlı olarak mümkün olacak diyebiliriz. E, Fransa'nın asıl önde gelen e, fuarı FIAC içinse yani bütün dünyanın takip ettiği FIAC ve onunla yine eş zamanlı düzenlenen ikincil bir etkinlik niteliğindeki Paris internasyonalleri beklemek içinse daha 20 Ekim e, civarını e, beklemek gerekeceğini e, söyleyelim. Keza yine fotoğraf alanından bahsettim. Paris foto yani rencontrarl Kadar en az önde gelen Fransa'nın fotoğraf alanındaki etkinliklerinden Paris Photo ise Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Ön izlemesi 10 Kasım 2021 olarak duyurulmuş durumda e, Fransa'da bu sene en azından oldukça yoğun bir e, bu anlamda etkinlik programı var e, gibi görünüyor. E keza Paris'te Laboursun yani Pino koleksiyonuna da ev sahipliği yapmak üzere çok uzun yıllardır beklenen sanat kurumunun eski borsasının yeni bir sanat mekanı müzeye koleksiyon sergileme alanına dönüştürülmesiyle çok büyük heyecan yarattığını e, söyleyelim. Dolayısıyla Fransa'nın ama özellikle de Paris'in yeni aslında yeni de değil çok eskiden de öyleydi ama yeniden olarak ifade etmem daha doğru da olur. Yeniden dünyanın önde gelen sanat başkentlerinden birine dönüşmesi bekleniyor. Özellikle Paris için bu bekleniyor ama Marsilya gibi, Aal gibi daha uydu diyebileceğiniz Paris'ten kolay geçilebilecek bölgelerde yaratılan etkinlik ve kurumsal heyecanların da buna katkısı eminim çok yüksek olacaktır bu anlamda. Keza Saint-Pompidou çok aktif bir şekilde projelerine çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda Fransa'da ciddi bir heyecan olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Fransa konusunu kapattıktan sonra belki Eylül ayında dünyada başka birkaç önemli Eylül'ün ilk yarısında etkinlik olacak. Tabii ki New York'tan bahsetmeden olmaz. Armory bekleniyor New York'ta. Bir aksilik olmazsa 9 Eylül VIP ön izleme olarak duyurmuş durumdalar. 10-12 Eylül tarihleri arasında yine eş zamanlı Independent Art Fair New York var. Yine 9-12 Eylül tarihleri arasında ARCO dedim. ARCO Madrid gerçekleşti bile Temmuz ayında bahsettim. ARCO'nun bir de Portekiz'de Lizboa var. Onun da 15-19 Eylül tarihleri arasında yapılması söz konusu ve nihayet çok önemli bizim Haziran ayında görmeye alıştığımız ama pandemi nedeniyle bütün programları tabii değişmiş olan Basel'deki Art Basel'ın ve onun etrafında düzenlenen Liste, Volta gibi diğer ikincil yan, uydu, fuarların düzenlenme tarihlerinin hepsinin 20 Eylül civarında başlayacağını buradan gündeme getirelim. Art Puzzle halka açık olduğu tarihleri 24-26 Eylül olarak duyurulmuş durumda ama hep ön izlemeleri ya da VIP programları daha erken başlar. Şimdilik böylece Temmuz, Ağustos, Eylül ayında uluslararası sanat gündeminde neler olduğunu biraz sizlere hatırlatmış oldum. Gelecek aylarda yapacağım yine bir haber turuyla hem biennallerden hem fuarlardan size güncel haberler getiririm. Ben programcınız Çeleng. İyi haftalar, iyi yazlar diliyorum. Harikten sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. <Gülüyor> <I've been there. Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra